Bismillahirrahmanirrahim min şururi ve min seyyiati men yahdihi Allah fe la mudille men yudil fe la hadiye lehu ve şehdu en la ilaha illallah vahdehu la Muhammedan abduhu ve ve ve barik ala abdika ve rasulika ve ala ve بعد bugün 2 Şubat çarşamba Fî Sifatillâhi ve Esmâhil Hüsnâ El-Kavaydül Muslâ Şerhî derslerimizin 12. dersi Kitapta ise sıfatlar bölümünün 6. kaydesi. Toplam kayde sayısı olarak kaç almış oluyor? 7, 6da 13. 13. kayde. Evet. Bugün sıfatlar bölümündeki 6. ve 7. kaydeyi alacağız. Sonra ne olacak? Kaydeler. isimdeki ve sıfatlardaki kaydeler ne olacak? Bitmiş olacak. Bu Önümüzdeki dersten itibaren inşallah artık isim sıfatları, naslarını, isim sıfatlarla alakalı gelen nasları nasıl anlayacağız? Bu naslar hakkındaki kaydeler nelerdir? Onları işleyeceğiz inşallah. Evet bu haftada pek bir şey yok. Çünkü neden? Geçen hafta da pek bir şey anlatmadık aslında. Bu hafta da yok. Bunun sebebi şu. Çünkü... Geçen haftaki kaydelerde, bu haftaki kaydelerde, daha önceki derslerde hep anlatıldı. Daha önceki dersler içerisinde geçen kaydelerin içerisinde bunların hepsine değinildi. O yüzden pek ee, anlatılacak bir şey yok. Bir okuyalım Tevfik Allah'tan. Evet. Bismillah. <gülüyor> Altıncı kayde, sıfatları kabul ederken iki büyük sakıncadan uzak durmak gerekir. Temsil ve tekkil. Bir temsil. Kişinin Allah Teala hakkında kabul ettiği sıfatların mahlukatın sıfatları ile aynı olduğuna inanmasıdır. Bu hem nakil hem de akıl yönünden batıl bir inançtır. Nakli delilere gelince şu ayetler bunlardan bazılarıdır. Onun benzeri hiçbir şey evet. yoktur. Le ise ke mitlihi şeyhun. Onun benzeri hiçbir şey yok. Burada şey kelimesi arkadaşlar içerisine bütün mahlukatları almaktadır. Şey kelimesi bütün mahlukatlarını Almaktadır. Her mahlukata ne dersin? Şey dersin. Değil mi? Neyse ke şey şey'un kelimesi içine bütün mahlukatları dahil. Şimdi arkadaşlar teşbih ehline baktığımızda, şimdi bu ayetin ışığı altında müşebbihelerden bahsedebiliriz. Müşebbih kimdir? Müşebbih ehli iki yol edinmiş bir taifedir. Kimisi diyor ki haliku mahluka benzetmiş kimisi. Halik kim? Allah mahluk Allah dışındaki her şey her şey dediğin zaman içine giriyor kimisi halıkı mahluka benzetmiş ve böylelikle onu eksiklik içeren sıfatlarla vasıflandırmışlardır kimisi ne yapmış halıkı mahluka benzetmiş halıkı mahluka benzettiğin zaman ne olur arkadaşlar halıkı eksiklik içeren sıfatlarla vasıflandırmış olursun neden çünkü mahlukatların sıfatları eksiklik içermektedir, değil mi? Evet. Mesela benim görmem her şeyi kuşatmış değildir, bir eksiklik var. Sen mahluku, pardon, haliku mahluka yani bana benzetirsen mesela, ne olmuş olur? Eksiklik. Bu ona yani halika eksiklik izafe etmiş olursun. Bu müşebbihinin izlediği iki yoldan bir tanesidir. İkinci yolları ise mahluku halika benzetmişler. Bu sefer ne tersi? Mahluku Halık'a benzetmişler. Böylelikle ne olmuş? Böylelikle de Allah'tan başkasına ancak ve ancak Allah'a ispat edilecek vasıfları atmışlardır mahlukata vermiş olunuyorlar. Bu sefer tam tersi. Önceden Halık'ı eksiklikle niteliyip, değil mi? Ondan kemaliyeti kaldırmıştın. Şimdi ise ne? Mahlukata ne yaptın? Kemaliyeti, Allah'a verilmesi gereken kemaliyeti ne yapmış oldun? Vermiş oldun. Mesela kardeşler, biz Allah'tan başka yaratıcı yoktur dediğimizde, Allah'tan başka yaratıcı yoktur dediğimizde, mesela Müşebbihe de bizimle bu konuda hem fikir mi, hem fikir değil mi? Allah'tan başka yaratıcı yoktur dediğimizde, bu onun sıfatlarının, mahlukatının sıfatlarına benzemediğine delildir. Bu cümle, dikkat edin, çok önemli. Allah'tan başka yaratıcı yoktur cümlesi aslında ne demektir? Aynı zamanda biliyor musunuz? Neyi içermektedir? Veya neyi zorunlu olarak gerekmek, gerektirmektedir? şunu zorunlu olarak gerektirmektedir. Eğer Allah'tan başka yaratıcı yoksa Allah'ın sıfatları, mahlukatın sıfatlarına benzemiyor demektir. Çok ince detay. Şimdi müşebbihe genelde hangi tezlerle yaklaşırlar? İlmi şüpheler. Diyorlar ki Allah Kur'an'da diyor ki biz bunu Arapça olarak indirdik. Anlayasınız diye. Biz de diyor ki bir Arap olarak veya bu dile hakim kişiler olarak, bu dille muhatap olan kişiler olarak Kur'an'a baktığımızda Allah Kur'an'da el diyor, Allah Kur'an'da göz diyor vesaire. Biz de göz ve evden bir mana anlıyoruz. Herkesin anladığı manaya anlıyoruz. Demek ki Allah da o zaman o manaların kendisinde bulunmasını gerektirir. Allah'ın kendisinde bulunmasını gerektirir diyorlar. Şimdi biz diyoruz ki hayır biz sadece meseleyi el veya göz lafızları dahilinde mi bakacağız yoksa olayı tüm boyutuyla mı bakacağız? Tüm, tüm boyutuyla. Biz baktığımızda siz Allah'ın halik olduğuna inanıyor musunuz? peki Kur'an'da mahlukatın da yaratıcı sıfatı veriliyor mu evet veriliyor hatta hadislerde de baktığın zaman değil mi ya, diriltin bakalım yarattıklarınızı derler tasvir edenlere değil mi biz baktığımızda peki mahlukatın yaratmasıyla Allah'ın yaratmasına da o zaman aynı mı diyeceksiniz Aynen. müşebihe soracağız eğer aynı derse bu zaten kibir olur adam kafir olur cehaleti burada özür değildir kafir olur doğru mu Allah'tan başka yaratıcı Derin, o zaman yarat bir şey görelim anında bu kadar basit o yüzden bakın bu çok ince noktadır müşebbihelerin bu şüpheleri ilk etapta bakıldığında tabir ki sanki tutarlıymış, tutarlı bir şüpheymiş gibi görünüyor anladık mı kardeşler neydi o şüpheleri ya Allah bize diyor ki biz bu Kur'an'ı anlayasınız diyendirdik demek ki bizim anladığımız lafızlarla bize hitap ediyor Allah ve bize hitap ettiği bu lafızların anlamı el ise mesela o lafız biz bu anlamdan başka yani şu an gördüğümüz elden başka bir anlam bilmiyoruz diyorlar. Ki burası bile cahillik de hadi tevafuk edelim onlara evet tamam elden bu anlaşılmaz diyelim. Peki o zaman yaratmadan da mı bildiğimiz yaratma anlaşılmaz? Yani yaratma kelimesini duyduğumuz zaman mesela diyelim ki Allah ve teala insanların yaptığı bazı şeylere yaratma ismini vermiş fiillere. Mesela bardağı şu hale getiren bir insanı o bardağı yarattı diyebilirsin. Caizdir. Ama ne anlamda yarattı diyebilirsin? Bir şeyi sıfırdan yok etme, sıfırdan var etme anlamında mı? Yoksa var olan bir şeyleri oluşturup bir şeye dönüştürme şekil verme anlamında mı? Ki ikinci anlamındadır Allah'ın nispeti. Vakıya zaten bunu göstermektedir. Ha, o zaman demek ki nasıl ki yaratma yaratmaya benzemiyorsa o zaman ne? Elde ele benzemeyecektir. Kardeşler şayet Allah Azze ve Celle zatı itibariyle mahlukattan daha evlaysa ki kıyas bile edilemez. Değer olarak kıyas bile edilemez. O zaman sıfatları itibariyle de nedir? Daha evladır. Kaydemiz bu. Bakın şimdi ince bir nokta. Mesela biz deve için el ispatladığımızda devenin elini ispatlıyoruz değil mi şimdi Türkçe'de biz ön ayak diyoruz değil mi hayvanın e, dört ayağının ayağı diyoruz hayvan dört ayak üzerinde yürür diyoruz mesela değil mi e, işte öndeki iki ayağına iki ayak diyoruz değil mi ama aslen bu eldir çünkü bize Kur'an Sünnet nasları Arap dili edebiyatıyla gelmiştir Arap dili edebiyatında da zaten nedir devenin bizim şu an ön ayak dediğimiz eldir aslında bir cehetten eldir ki bu zaten hani alimler tartışmışlar fıkhi mevzuda deve elle mi gider dizle mi gider değil mi <gülüyor> secdeye. Nebi Saselem diyor devenin çöktüğü gibi çökmeyin önce ellerinizi koyun sonra dizlerinizi koyun. Başka bir rivayette devenin çöktüğü gibi çökmeyin önce dizlerinizi koyun sonra ellerinizi koyun. A, mi? İki rivayette var kimleri onunla amel etmiş kimleri onun o önemli değil fıkhi bir mevzu. Yani sonuçta bak Resulullah onlara el nispet etmiş deve değil mi? Mesela biz baktığımızda Bukarya'ya, Şerb-ı Manila, Sar'a baktığımızda sahabe uzun bir kıssada bahsediyor. Diyor ki devemin iki eli diyor e, toprağa gömüldü diyor. Çölde giderken bir yere gidiyorlar. İki eli toprağa gömüldü. Bak ne diyor? Atımın pardon. Ata ne veriyor? Atın ön ayaklarını. Bizim ön ayak dediğimiz bu e, uzva ne ismi veriyor? El ismi veriyor. Şimdi biz mesela deve için el ee, evet ee, biz deve için el ispatladığımızda, eli ispatladığımızda bu insanın eline benzemeyi gerektirmek gerektirir demek cehalettir mesela deve iki eli ve iki ayağı üzerine yürür doğru mu kardeşler? insan ise sadece ne? Hiç iki ayağı üzerine yürür görüyor musunuz farkı? o zaman devenin elinin özelliklerinden birisi o elinin üzerinde yürümesidir doğru mu? İnsanın, insan ise aslen ne? Nerede yürür? İki kez. Ayağı üzerinde. İki eli üzerinde ne yürümez. Aslen nerede yürür? Aslen iki ayağı üzerinde yürür. Mesela insan eliyle kabz eder, doğru mu? İnsanın elinde ne vardır? Kabzetme, bir şeyi tutma özelliği vardır aslen. <gülüyor> Develinin elinde ise kabzetme yeteneği yoktur insan gibi. Tamam mı? Kardeşler bakın yani mahlukatlar arasında ne kadar fark var. O yüzden eğer bugün bir müşebbihe ben elden ancak bu anlıyorum derse değil mi? bu onun cehaletidir neden? çünkü insanın elinin özelliklerinden bir tanesi bir şeyi kabzetmesidir deve devede ise el olduğu halde bu kabz etme özelliği yoktur aynı şekilde de e, baktığımızda insan iki eli üstünde yürümez aslen hep aslen kelimesini kullanıyorum dikkat edin vardır adam ferşidir ayakları yoktur el üstünde yürümeye alışmıştır onlar bizim konumuz bahis dışı bir şeydir değil mi? ama baktığımızda deve böyle değil deve eli üzerinde yürür ve ayağı üzerinde yürür aynı zamanda. Bunların hepsi farklıdır. Mesela Allah Azze ve Celle cennet nimetlerinden bahsetmiştir. Bu nimetleri vasıflandırmıştır. Doğru mu kardeşler? Cennette mevcut olan bazı nimetlerin isimlerini de zikretmiştir. İşte bu nimetler dünyadaki nimetlerle isimler bakımından müşterektir. İsimleri bakımından ortaktır. Ancak müsemma yani hakikati bakımıyla nedir? Farklı, farklıdır. Yani cennette bazı şeylere kuru fasulye dersin. Bunlar da dünyada da vardır aynı şey ama ne arasında fark var cennetteki nimetin dünyadakinde bir farkı olmuyor yani evet. tabi yani biz buradan şunu ispatlamaya çalışıyoruz isimdeki benzerlik müsemmadaki benzerliği gerektirmez isimdeki benzerlik hakikatteki benzerliği gerektirmez o yüzden Allah Subhanahu ve teala ya biz ne cihetle benziyoruz sadece isim el diyor Allah'ın eli insanın eli isim birbirine benziyor ama ismin içerdiği o manla o anlam o hakikat farklıdır. İşte nimetler dünyadaki nimetlerle isimler bakımından müşterektir. Ancak müsemma bakımından büyük farklılık arz etmektedir. Şeyhülislam Teymiye de zaten Tedmuriye'de özellikle bunu örnek vermiştir. Mesela Şeyhülislam isim ve müsemmadan bahsederken hani bir şeyin ismi ve hakikati olayından bahsettiği zaman Tedmuriye'de mesela cennet nimetlerini örnek vermektedir. Mesela dünya kadınları ile cennet kadınlarını düşünün değil mi? Bunları da örnek vermektedir mesela bizim alimlerimiz ezvacun mutahharatun diyor orada diyor ki temizlenmiş eşler vardır ne temizlenmiş eşler ne demek yani o eşte hayız yok temiz çünkü tahir kelimesinin o da giriyor Nifas yok. <gülüyor> yok ter kokusu yok ağız kokusu yok hiçbir şey yok <gülüyor> kötü ahlakta yok çünkü köka, kötü ahlaktan arınmış insana da mutahhara denir Arap dil edebiyatında Allah Subhanahu ve teala'nın belagatı bakın her zaman yine gece gündüz ne yapıyoruz arkadaşlar? Derslerde bunu söylüyoruz. Allah azze ve celle'nin kelamını hiçbir şey müsabi değildir. Sen bunu okusan temizlenmiş eşler aklına bu kadar anlam gelmeyebilir değil mi arkadaşlar? Bakın bunun içine kötü ahlaktan temizlenme, küfür şirkten bidattan temizlenme, Ammar abinin dediği gibi ter kokusundan temizlenme, hayız nifastan temizlenme, İta, Koca itaatsizlik pisliğinden temizlenme anlatabiliyor muyum? her şeyden temizlenme bu anlamın içine girer çünkü Arapçada bazı lafızlar vardır Türkçede de olduğu gibi umum ifade eder genellik ben sana büyüksün dediğimde ne anlarsın? boy olarak büyük olabilirsin değer olarak büyük olabilirsin, Allah. servet olarak büyük olabilirsin, makam olarak büyük olabilirsin, yaş olarak büyük olabilirsin. Allah Subhanahu ve Teala öyle bir cümle kullanmıştır: "Ezva'ul mutahhara." Bize mutahhar eşler verilecek, temiz İnşallah. eşler verilecek bize. Senin dünyada evleneceğin eşin yani ahirette de eğer ikiniz cennete girerseniz o da senin eşin olacak aynı zamanda. O da dünyada gördüğün keri, gerek ahlaki veya fiziki beğenmediğin şeylerin hepsinden temizlenecek karının saçını beğenmiyorsun. O beğenmediğin saç olmayacak. Ondan temizlenecek. Ezvacın mutahara değil ilayet. Anladık mı kardeşler? Kalbi hastalıklardan, kibirden temizlenme hepsi ezvacın mutahara. O yüzden biz diyoruz ki bakın Allah bizim dünyadaki eşlerimize de kadın ismi vermiştir. Değil mi? Ahiretteki eşlerimize de kadın ismi vermiştir. Ama nerede cennet kadınları? Nerede? Dünya kadınları. Arasındaki farkı görüyoruz. İsim olarak bir mi? Bir. bir. Anlam olarak farklılık Farklı arz etmektedir. Evet okuyalım. Nakli delillere gelince şu ayetler bunlardan bazılarıdır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Yasin 82 Yaratan ile yaratamayan hiçbir olur mu? Hiç düşünüp öğüt almaz mısınız? İnsan 30 Ona adaş denk olacak birini biliyor musunuz? Meryem 65 Ona denk hiç kimse yoktur. İhlas 4 Akli delillere gelince bunlar da birkaç yönlüdür. Şu kesin olarak bilinmektedir ki zat itibariyle yaratıcı ile yaratılmış arasında büyük bir fark vardır. Bu onların sıfatları arasında da farkların olmasını zorunlu kılar. Çünkü her vasıf sahibi zatın sıfatı kendisine uygundur. Nitekim bu Zatların farklı olan mahlukat arasında da açıkça görülmektedir. Mesela devenin gücü, karıncanın gücü ile aynı değildir. Sonradan var olma noktasında ortak olan mahlukatın sıfatları arasında açık farklar olduğuna göre, yaratıcı ile yaratılanlar arasındaki farkların çok daha açık ve çok daha büyük olduğu kesindir. B. Yaratıcı ve her yönden mükemmel olan Rab Teala'nın sıfatları, Yaratılmış, aciz ve kendisini mükemmelleştirecek şeylere muhtaç olan varlıkların sıfatları ile nasıl bir olabilir? Böyle bir şeye inanmak yaratıcıya hakaret değil midir? Zira mükemmel bir varlığı kusurlu bir varlığa benzetmek, onu kusurlu saymak anlamına gelir. C. Biz mahlukat içerisinde isimlere aynı ancak zat ve sıfatları farklı olan varlıklar olduğunu görmekteyiz. Mesela insanın ayağı vardır ama bu ayak filin ayağı ile aynı değildir. Yine insanın gücü vardır ama bu güç devenin gücü ile aynı değildir. Ancak hepsinin ismi de aynıdır. İnsanınki de ayaktır, onlarınki de. İnsanınki de güçtür, onlarınki de. Ama vasıf itibariyle aralarında büyük bir fark vardır. Böylece anlaşılmış olmaktadır ki isimlerin aynı olması hakikatlerin de aynı olduğu anlamına gelmez. Teşbih de temsil ile aynı anlama gelir. Ancak aralarında şöyle bir ayrım yapılır. Temsil iki varlığı bütün sıfatlarda denk saymak, teşbih ise çoğu sıfatlarda denk saymak demektir. Vallahi yani biz bu temsil, tekkif, teşbih, tatil bu farkları anlattık. Ee, belki Şeyh burada külliyen katılamayabilir de yani Teklifle temsil arasındaki farkı. Ama tabi yani e, bu ince detaylar var aralarında farklar var. Biz bunları vasıtaya işledik. Dilyen müracaat edebilir. Ama burada Şeyh'in söylediği ki doğrudur inşallah. Teşbihle temsil arasındaki fark şudur. Bir insan bir insanın mislidir. Bir insan bir insana benzemektedir. Teşbih etmektedir. Bu iki cümle arasında Türkçede ne fark var? Bir insan bir insana bir insan bir insanın mislidir. Bu bir cümle. Tutun aklınızda. İkinci bir cümlede bir insan bir insana teşbih etmektedir. Yani benzemektedir. Şeyh diyor ki işte temsil yani bir insan bir insanın mislidir cümlesi. Ya tamamıyla her şeyle birbirine benzemektedir ya da büyük bir kısımda birbirine benzemektedir. Anlamına gelir temsil. Doğru mu? Doğru. Evet. Türkçede de öyle. Doğru mu? Evet. Ama misli kelimesi değil de benzeme kelimesini yani teşbih kelimesini kullansak cümlede desek ki bu insan bu insana benzemektedir. Yani bu insan bu insana teşbih etmektedir cümlesini kullandığımızda. Bu bütünüyle bir benzemeyi ne yapmıyor? Gerektirmiyor. Sadece birkaç vasıfta benzemesi bu cümleyi kullanmamızı sahip kılıyor. Doğru mu? Bu cümleyi kullanmamıza cevaz veriyor. Doğru mu? Yani diyelim ki ben Ahmet'e benziyorum. Nerede benziyorum? İşte gözlerim benziyor, saçım benziyor. Mesela ne oldum burada buna? Bu insan bu insana benziyor diyebilirsin. Doğru mu? Ama bu insan bu insanın mislidir diyebiliyor musun? Hayır. Ama ikiz olduğu zaman diyorsun değil mi? Ben misli diyorsun mesela. Evet. E, bundan bahsediyor. Şey, böyle bir cümle geri alıp okursan inşallah. Teşbih de temsil ile aynı anlama gelir. Ancak aralarında şöyle bir ayrım da yapılır. Temsil iki varlığı bütün sıfatlarla denk saymak, teşbih ise çoğu sıfatlarla denk saymak demektir. Ancak bu konuda temsil tabirinin kullanılması daha uyguldur. Şeyh'im az önce söylediğimden biraz farklı söyledi. Yani halbuki aslen baktığında yani teşbihle temsil arasında neyse ya ona girmiyoruz evet okuyalım. Ancak bu konuda temsil tabirinin kullanılması daha uygunmuş. Çünkü Kur'an'a uygun olan da budur. Evet. Kur'an'da nef edilen nedir? Kur'an'da nef edilen temsildir, değil mi? Onun misli, Onun misli, misli yoktur diyor ya. Leyse kemitlihi şeyyun. O yüzden diyor teşbih yerine biz neyi kullansak? Temsili kullansak? Kur'an-ı Kerim'in veya Sünnet-i Nebeviyye'nin lafızlarını kullanmış oluruz eğer bunu kullansak. Değil mi? Kur'an ve Sünnet'in lafızlarına muvaffakat etmiş oluruz. Şimdi burada misliyle benzerine hem temsili hem teşbih, yani zahiren geçiyor. Onun misli, gün benzeri yoktur. Misli yani o, temsil, benzeri, benzeri diyor ya ayette. Ya da buradaki benzeri mislinin açıklaması mı oluyor? Yani orada e, tavsi... E, Tefsirli bir tercüme yapmış yani. Hmm. Tefsirli yoksa ayette misil kelimesi geçiyor. Hmm, bu benzeri... Şebeh kelimesi yok. Yani. Çünkü neden? Şimdi Allah'la kulların arasında bir benzerlik yok mu? Var biz bunu var, anlattık. Isimde, i̇simde bir benzerlik, isimde benzerlik var. Benzerlik o yüzden bazı alimler bunu kullanmayı hoş görmemişlerdir. Teşbihi mutlak olarak nefret etmeyi hoş görmemişlerdir. Mutlak olarak. Hmm. Neden? Çünkü isimde bir benzerlik var ama bu zihni bir şeydir bakın isimdeki benzerlik zihni bir şeydir zihni bir benzerliktir sen zihnin dışına çıkardığın zaman onu mutlaka bir cümlede kullanırsın el kelimesini tek başına kullanabilir misin ben el desem sussam herkes bana bakar değil mi e, o cevabı devamını getirmem lazım Türkçe yapısına ters bir kere Arapçada da aynı bu şekildedir ama desem ki işte e, e, Bekir'e diyorum mesela Bekir eli anlat bakayım bana kardeş bir anlatmaya çalış el ne demek bir şeyler söyle gerek vasıflarından bahset. Şeyler şöyle bakayım. Elle mi? He. Eh, Ele anlat. <gülüyor> Ele anlat. Evet. İcancı yok. Normal icancı. Anlat bakalım. Anlatacak ama. El bir şey tutmamıza yarar. Beş Bak işte tutmamıza yarar dediğin an sana itiraz gelir. Beş tane eee deveneyi tutuyor deveneleri. Deveneleri bir şey tutmuyor. Ben parmak 5 tane devede. Ben insanın Ama bak ben cümlede insan eli kullanmadım. Heee işte o zaman elin tek başına bir anlamı olmuyor. İşte cümlede kullan diyoruz. Hatabiliyor muyum? O yüzden heh. iman e, yaratılmış mı? Sifne, oraya geldi. Değil mi? Iman? <gülüyor> o muydu? Yani ona yakın tabii. Tamam. Şey. <gülüyor> Neyse ben düştüm şesanda. <gülüyor> tamam. Düştüm. Anladık mı burayı? Anladık. Ama hocam eldiğin direk insandan kalan insani bir geliyor. Değil i̇şte mi? neden o, neden onu söyledik biz <gülüyor> <O da gülüyor> o o yani? İnsan, i̇nsan denen el dediğin zaman neden insanın eline insanın eli gelebiliyor musun? Neden? Çünkü karıncaya sorsayın da karıncanın eli gelir der. Herkes kendi eliyle ile iştir gale diyor. Anladın mı? Bu eldiğinze benim aklıma insan eli geliyor. bu Kadrolmuş terim mı yoksa çiz... şimdi bak Araplarda Araplarda bazı kelimeler var. Bir e, beldede bir kelime şimdi bir kelime düşün. Şu an örnek veremeyeceğim. Aklıma gelmiyor da. Bir kelime düşün. O kelime bir köyde bir anlam ifade ediyor. Şimdi kelimenin birden fazla anlamı var ama o kelime zikredildiğinde o birden fazla anlam var ya. 3-4 tane onlardan bir tanesi ilk akla geliyor. Neden? Hı. Çünkü en çok o kelimeye o anlamı yüklemişlerdir. Hı. Hı? Ama başka bir köyde aynı kelimenin ikinci anlamı daha çok ilk akla gelir. O kelime zikredildiğinde sen. Mesela ben sana at desem Atı anlat, at. At ne demek? At, at. Yani üstüne biliyorum. Üstüne biliyorum Niye ya. mesela şeyi taş atmayı, taş atma emrini anlamadın <gülüyor> onda? Neden biliyor musun? Az önce biz attan bahsettik de o yüzden. <gülüyor> at <gülüyor> demeden. Bu psikolojiktir. O yüzden lügat fıtriyidir. Zaten mecazın yıkıldığı an buradadır aslında. Diyorlar ki işte mecaz bu, şu kelime şu mana, şu kelimenin asıl manasıdır. Şu da ikinci manasıdır. Birinci manası hakikat, ikinci manası mecaz oluyor. Yani böyle bir şey yok. Dil fıtriyidir. Hmm. Dil fıtri olunca bir kelimenin birinci anlamı, ikinci anlamı da budur. Diyemiyorsun, olay kökten yıkılıyor. Aleykümselam. Durum böyle olunca da hakikat mecaz olayı kalmıyor. Herkes yaşadığı toplumda değil mi? O ona bir <gülüyor> yeri Hocam. Bütün örfle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Mesela bizim burada berbere birisi gittiğinde sıra var mı diyor. Sıra yoksa ne yapıyor gidip koltuğa oturuyor. Mesela başka yerde Hakkari'de sıra var mı denildiğinde yani müşteri var sen gelme. Yani senin biraz beklemen lazım. Bizde tam tersi. Nasıl oluyor sıra var Mesela biz burada berbere gittiğimizde kuaföre soruyoruz. Diyor ki, sıra var mı? Adam diyor ki sıra var ne yap? Bekle. Ha bekle. Mesela Hakkari'de orada diyorsun ki sıra var mı? Adam diyor ki sıra yok. Gel oturabilirsin. Traş olabilirsin. Tamam mı Zıttı. O yüzden kardeşler mecaz falan mecaz falan çok hayali bir şeydir. Yani mecazı iddia etmek tamam. Yani ilim ehli etmiş biz onlara tazimimizi kullanıyoruz. Tazimimizi gösteriyoruz. İlim ehli kullanmış buna biz tazimimizi bu noktada gösteriyoruz ilim ehline de. Ancak burada yani mecaz uzak bir an. Uzak bir manadır. ya yani mecaz Başlı başlı. Çünkü mecazın mecazın zaten ileriki derslerde gelecek. Mecazın asıl bina edildiği mantık, mecaz olgusunun asıl bina edildiği mantık şudur kardeşler. Bir kelimenin bir kelime önce bir anlam ifade ediyor. O birinci hakiki anlamıdır. Bir de bir anlam daha ifade ediyor. O böyle nadiren kullanılan bir anlamdır. Diyorlar ki işte birinci anlamı nedir? Hakikat. İkinci anlamı mecaz. Sen birinci anlamı değil de ikinci anlamını kullanırsan o zaman ona mecaz denir. Mesela ne gibi diyorlar? Mesela aslan kelimesi. Aslan kelimesinin asıl anlamı diyorlar. Bakın hayvandır. aslan yırtıcı bir hayvandır. İkinci anlamı ise güçlü, kuvvetli, cesur bir insana verilen isimdir. Diyorlar ki işte sen bir insana bu Ahmet var ya aslan gibi bir çocuktur dediğin zaman bu mecaz olmuş oluyor diyorlar. Ama biz de diyoruz ki bakın. Aslan kelimesini kullanıp da Arap susmuş mu ki aslan kelimesinin birinci anlamı budur, ikinci anlamı budur diyelim. Arap mutlaka cümlede kullanmış onu. Doğru mu? Doğru mu? Evet. Cümlede kullanmış onu. Çünkü şöyle bir şey duyamazsın. Allah'ın ne kitabında ne de Resulün sünnetinde bir kelime söylemiş de susmuş. Böyle bir şey yoktur yani. Anlam olarak bir kelime söylemiş de susmuş. Mutlaka bir cümlede gelmiş o aslan kelimesi veya inek kelimesi domates kuru fasulye kelimesi hangi cümlede gelirse ona göre değer kazanacaktır o da onun hakiki anlamı olacaktır aksi halde adama sorarsın baş kelimesinin birinci anlamı hangisidir dağın başı mıdır insanın başı mıdır bu odanın baş tarafı mıdır neresidir derse ki dağın başı birinci anlamıdır insanın başı ikinci anlamıdır veya insanın başı birinci anlamıdır dağın başı ikinci anlamıdır delil ister bu insan Delil sorusu. Delilin ne? Birinci anlamın bu olduğuna dair. <gülüyor> Bak sıraya gir diyor mesela Berber'de. Hakkari'de başka, Papua Yenegi'ne de başka kullanılıyor anlam. Durum böyle olunca kardeşler, <gülüyor> mecaz, mecaz olayı yoktur. Ta bunlar biraz ince manadır. Bugüne kadar zaten Türkiye'de de bu konuyu hiç açmadık, anlamadık. İnsanlarda bir, bu konuda bir altyapı yok. yani. Türk diline göre insanların mecazı yürümlülüyor. Şey Aslında Arap mantığıyla aynıdır. Vallahi Allahu alem yani tabii bizim haddimiz değil de e, bu yapılan tarifiyle Türkçe'de bile mecaz yoktur aslında da. Yani onlara girmeye gerek yok. Bizi ilgilendiren Arap dilidir. Buyur. Bir şey sormak istiyorum. Kur'an'da mecaz var mı burada? Şimdi bak alimler bir, bir kere... Ben bir şey soracağım. Soru sorayım ondan sonra. Yani Allah'ın ipine sarıldı yani de... Söyleyeyim söyleyeyim şimdi Burada hani arkada Allah'ın ipi olarak Orada Allah'ın ipi mecaz değildir mecaz... kinayedir Yani kinayedir o da O da her şey işte. Kinay nedir mecaz nedir e İşte durun bak o giriyor gündeme işte Kinay nedir mecaz nedir O bu giriyor işte yani bu bazı temeller bazı şeyler şimdi İleride öğreneceğiz mi Ama... Çünkü yani neden onu... bak en basitinden kinay nedir mecaz nedir Şimdi mecazın birinci anlamı vardır ikinci anlamı vardır değil mi Şimdi ipi, ipe burada ne diyelim? İpe burada ne diyorlar Allah'ın ipine? Dine, Kur'an'a sımsıkı sarılın mesela. Arap dili edebiyatında ipin Kur'an anlamı var mıdır? Sorsam değil bu mi? mecazı iddiadan yok. İp Kur'an manasına gelir mi? İp din manasına gelir mi? O zaman bak senin mantığına da bu mecaz değil. Çünkü içinde geldi. Anladın mı? Çünkü neden? Mecazın yaptığı Mecazın bundan başka bir tarifi yoktur. Ne? Asıl konulduğu anlamdan farklı anlamı farklı hamletmektir diyorlar. Şimdi diyorlar ki o zaman ne olmuş oluyor bu kaydaya göre mecazın tarifine göre? İpin asıl anlamı bizim bildiğimiz o nesne. Birinci anlamı. ikinci anlamı da din olacak ki. Tamam mı? Sen bu ikinci anlamı aldığın zaman mecaza girmiş olacaksın. Diyor musun dinin ikinci anlamı meca şey ipin ikinci anlamı dindir diyebiliyor musun? Din. Soruyorsun. E diyemiyorsun. O zaman mecazın tarifine ters On yaptın. Mecazın tarifi. Ya. Şimdi Türkiye'de şimdi sorun olan şu kardeşler. Bakın ki selefi bir ilim talebesi eğer haddini bilip de anlatayım ama bu mevzuya girmezse kimse ona tahammül etmez mecazi kabul etse bile. Ama yani düşün hani insan bir ara, bak usul fıkı okumamış mecazın tarifini bilmiyor mecazın kısımları var kinayenin kısımları var bunları bilmeyen insanlar anlatabiliyor muyum alimlerin bu konu hakkındaki görüşlerini, sözlerini bilmeyen insanlar ya mecaz da olmaz olur mu bak e, işte rahmet kanadını aç ana babana işte insanın kanadı mı var anlatabiliyor mu? bu tür sözler Allah'ın boyası falan bunları getiriyorlar bunları da böyle sanki çok e, güçlü bir şüpheymiş gibi yüzü gülerek sana böyle reddiye geliyor ya bak cevap veremeyecekler falan e bunlar cahillerin yaptığı iştir o yüzden ilim ehli bu Allah'ın boyasını getirdiği zaman bunların yaptığı cahilce işliği için bunlar usulü biliyor. Tamam hata etmişlerdir mecazı kabul ederek. Ona bir şey demiyorum. Ama ya bugün Türkiye'de hani Allah aşkına bari mevzuyu hani usul okumamışsın, mecazin tarifini daha bilmiyorsun. Artık musun, tahrif nedir, tevil nedir bunların ıslahi anlamlarını bilmiyorsun. O zaman burada karşı gelmedi ki Allah o alem köşeye çekilirim. Ve ben bunu bilmiyorum. Yani Böyle sorunlar var, anlıyor Türkiye'de böyle sorunlar var. O yüzden buna e, inşallah ufak ufak gireceğiz. Çünkü artık önümüzdeki dersler biliyorsunuz dediğim gibi e, şüphelerden önce dört tane kayda var bizim Kur'an-Sünneti anlamada gelen e, Kur'an-Sünneti anlamada kullandığımız nasları nasıl anlayacağız bunlar hakkında şey dört tane kayda veriyor. Bunların içinde zaman zaman değineceğiz. Tabi yazı tahtası falan kullanacağız vesaire. Tamam. Hani o Allah'ın ipi falan bu. En basit örnek bak şu mecazın şu tarifini bilsen yeter. Bir lafız var bir kelime. O kelime'nin anlamları var. İlk konulmuştur diyorlar. İlk önce bu lafız şu anlam ifade etsin diye konulmuştur diyorlar. Tamam mı mecaza? Sonra Araplar belli bir süre sonra o lafzın içinde bir anlam daha yüklemişler. Sonradan o yükledikleri ikinci anlam diyorlar ki ne? Mecaz diyorlar. Doğru mu? Doğru. Mecaz diyorlar. İlk koydukları anlam, hakikat diyorlar. Peki, iki, ip kelimesinin lügatta bunlara soruyoruz. İkinci anlamı olarak din veya Kur'an veya İslam anlamı var mı ki sen Allah'ın ipine mecaz diyorsun? Var mı? Yok. İp kelimesinin yok. Yani. Ki ben yok da demiyorum ha bak ben çok farklı bakıyorum olaya. Mesela yani bunları mantığıyla. Lügat zevkiyi subhanallah. Çok acayip bir şeydir da işte işte ders harcanına devam etmek gerekiyor. Bir devam edelim bakayım Rabbim bize ne nasip edecek inşallah. Evet okuyalım. <gülüyor> Çünkü ben bende <gülüyor> ben demiyorum ki mesela e, ip kelimesinin tek anlamı var veya iki anlamı var. Nasıl diyeyim ki? Çünkü ben az önce neyi iddia ettim? Cümlede kullanman lazım, doğru değil mi? o zaman nasıl diyebilirim ki ben ipin dini anlamı var mı yok mu İp tek başına bir kelimedir anladık mı olayı hocam şöyle diyebiliriz hocam bir kelimeyi cümlede kullandığımıza aklımıza gelen ilk fıtri olarak aklımıza gelen ilk ilk e, anlamı. anlamı o asıl i̇şte, anlamı işte mecazı iddia edenlerin zaten mecazın varlığını iddia edenlerin savunduğu en güçlü delillerden bir tanesi de budur bu ikinci güçlü delilleridir Diyorlar ki dinde mecazın veya Arap dilinde mecazın olduğunu en büyük delili şudur. Sen bir kelimeyi ilk zikrettiğin zaman diyorlar akla, akla muhakkak bir anlam gelir. İlk önce bir anlamı gelir. Yani bir lafız var ya kullandığın lafızın birden fazla anlamı var ya. Birden fazla anlamı var ama ilk akla bir tanesi gelir. Bu da delildir ki o lafız o akla gelen ilk anlam hakkında kullanılmış hakikattir diyorlar. Diğerleri mecazdır diyorlar. Evet. Mesela diyorlar ki örnek aslan. Tamam e, bugün güçlü bir insana aslan ismi vermişler. Cesaretli bir insana aslan gibi adam demişler. Ya şu ne katip baksana kutbede aslan gibi konuştu derler mesela. Demişler diyorlar ama sen aslanı kullandığın zaman ilk akla gelen yırtıcı hayvan mıdır yoksa güçlü insan mıdır? Yırtıcı, yırtıcı hayvan. İşte diyorlar ki bu da değildir ki aslan Arap dilinde ilk önce yırtıcı hayvan için kullanılmış Sonra güçlü insan için kullanılmış. Bu da dinde hakikat ve mecasin olduğuna delildir. Peki. Bu bir şüphedir. Peki o zaman Ammar abinin verdiği örneği ne yapacağız? Sıra. Kimde? Hakkari'de başka bir şeyde. Arap dinde de böyle çok var. Bir köyde anlaşılan bir şeyde başka şehirde farklı anlaşılıyor. Bu bir. İkincisi. Bir kelime bazen bir anlam ifade etsin diye konulmuştur, zikredilmiştir. Ve çok kere tekrarlandığı için atla ilk o anlam geliyordur. Yoksa asıl anlamı olduğundan dolayı değil. Çokluk as yani. asıl olmayı ifade etmez. Anladın mı ince noktayı? Meşhurlaştığı, Tabii için. meşhurlaştığı için. Yani bugün aslan lafzı yırtıcı hayvanda meşhurlaştığı için akla gelen ilk anlamıdır. Anladın mı? Anladım. Peki baş, kelime, baş kelimesi hangi anlamda meşhurlaşmış? İnsan başıyla. İnsan başıyla diyebiliriz kısmen. Doğru mu? İnsan başıyla diyebiliriz. Başlamıştı Neden? Onu. Çünkü insan hep kendi başıyla iştihal ediyor. Bu ölçü değildir ki. Sen ba, sen bana bırak insanın ilk akla gelen e, anlam hangisi olduğunu bırak bu tezleri. Sen bana delil getir. Araplar ilk bu lafzı bu anlam için koymuşlar. Delil getir, senet getir, lafız getir. İlginç. O yüzden zaten mutezile veya diğer bazı kelem ehli usul fıkıh yazdıklarında nebap başla açmışlardır biliyor musun kardeş? Mebde'ul <gülüyor> luga diye bir başlık atmışlardır bu sıkıntıyı yaşadıkları için. Lugatın başlangıcı nereden gelmiştir? Kimi demiş Adem Aleyhisselam'dan Allah ona isimleri öğretmiştir. Kimi demiş cinlerden, kimi demiş vesaire vesaire bir sürü lafız var. Hiçbiri de doğru değil. Anladık mı? O yüzden onlar mebde luga, lugatın başlangıcı nereden gelmiş? Yani şöyle bir delil getirebilir miyiz? Araplar bir gün bir araya oturmuş. Bizim şu anda şu mecliste oturduğumuz gibi oturmuşlar. Demişler ki, yedun bir kelime Buna ne diyelim? Şu nesneye şu ismi verelim. Kendi elini göstermişler. Şu uzva yet diyelim. İttifak etmişler. Sonra bunu dillerine yerleştirmişler. Sonra belli bir süre sonra tekrar Araplar oturmuş. Demişler ki bu yete bir de kudret ismini verelim. Bu da mecaz olsun. Nerede delil Araplar oturmuşlar? Şuna ilk anlam koymuşlar. Şuna ilk. Arap dilinde yet kelimesinin de kudret anlamı var. Bugün tevil edenler yedi içerisindeki anlamdan dolayı. Teri. Arap dil edebiyatına baktığınız zaman yet kelimesinin kudret anlamı var. Sözlükleri sen araba baktığınız zaman görürsün. E, bu Bekir'e gelmiyor mu? Senin benim üzerinde yedin var diyor elin. Yani ne? Nimetin var. Bu kadar ki anladık. Yani e, peki e, o zaman ha, demek ki bunların yaptığı tevil doğru mu? Değil. Bunların hepsinin dersi gelecek işte. Biz isimimiz nasıl anlayacağız? O yüzden biz her zaman yani boşuna söylemiyoruz. Eee biz alimlerimiz için ağlasak az mı kardeşler sizce baksana adam bizim cennete girmemize vesile oluyor ya. onun için ağlamayacaksın da kimin için ağlayacaksın Anladın mı? karını özlüyorsun ağlıyorsun kadının sana verdiği bir huzur bir de cinsellik başka hiçbir şey yok ama alimin sana verdiği ne cennete vesile şeyh olmayanın şeyhi şeytandır bir anlamda doğrudur biz her zaman söylüyoruz bunu ama selefi bakış açısıyla doğrudur. Şeyh olmuyor. Şeyh şeytandır. Bakın hiçbir zaman Allah diyor mu sizin elinizden Bukhari Müslüm'ü alır. Bilmem. Demiyor demiyor. Bilmem. Alimleri alır. Subhanallah. Yani Bukhari Müslüm'ü önünde hala sapıtıyorsun. Bunlar çok önemli değerlerdir. İnce değerlerdir. O yüzden bütün bizim selef alimlerimiz ve günümüzde yaşayan Elbaniler, Binbazlar, Hüseyminler, Fevzanlar, Abbattılar vesaire, Bunların hepsi bu eserleri okutmuşlardır ki Seni Şeyhül İslam'ın 11 ciltlik akıl ve nakil çatışmasına 8 ciltlik Fahrettin Razet yaptığı reddiye olan 10 ciltlik pardon Telbisul Cehmiye'ye İbni Kayyım'ın mecaza yazdığı 4 ciltlik reddiye 50 yönden reddiye veriyor, tam 50 yönden. 4 ciddik Savaykul Mursele. Yine İbn-i Teymiye'nin yazdığı 10 ciltlik Minhac-ı Sünne'ye. Bunlara seni ulaştırmak için alimler bu eserlerden önce seni geçiriyor. Bu adımlardan seni onlara ulaştırabilsinler diye. İşte bunlar İslam'ın en büyük eserleridir. Mesela İbn-i der ki, Nuniyesinde Allahu Alem Nuniyesinde diyor temin ediyor der utaağırül aklı venakaklı bir yazmıştır ki İslam'da Naziri yoktur onun İslam'da benzeri olmayan bir kitaptır bu bapta. hala alimlerin içerisinden Alim ha bak aydın demiyorum ilim talebesi demiyorum Alim demiyorum alim dedim ama onu da geçiyorum demiyorum. Allamelerin içerisinden bile hala der-u dil aklı ve nakılın içerisindeki bazı anlamları çözemeyenler var. Çözenler var. Tamamıyla. Ama bazı anlamları çözemeyenler var. İlim bu kadar geniş. Akıl-akıl çatışması. Ama işte bizim bazı ammi insanlar bunları boş olarak görmüşler düşünsene bütün ümmetin serveti bunları boş olarak görmüşler ve bunları Kur'an'ın şu ayetiyle çelişiyor görmüşler biz bu Kur'an'ı indirdik apaçık anlayasınız diye bununla çelişiyor görmüşler ne kadar büyük bir cahalet evet Kur'an sana külli manada seni tevhid dairesinde tutacak kadar anlaşılırdır ama bir de işin ilmi boyutu var neden İmam Mücahit İbn Abbas'ın dizinin dibinde Kur'an'ı baştan sona çeşitli rivayetler var iki kere okuduğu üç kere okuduğu bir sürü okuduğu rivayetleri var ve diyor ki hiçbir cümle kelime olmasın ki ben tek tek durdurup sormuş olmayayım. Firavun'un suda boğduğu da sormuş. Çünkü ilmi, ilmi belagat anlamlar var orada. Boşuna mı Allah Kur'an'da meydan okuyor bu insanlara getirin Kur'an'ın mislisini. Bir insan ben bir fotokopi yazarım böyle güzel süslerim. Bir de bazı böyle ee, e, cahiller gibi süsle edebiyatımdan başka hiçbir şeyim de yoksa onlarla da böyle süslerim. Ilim böyle kokusu verdiririm ona. Derim ki ya Resulallah getirdim. Al sana Kur'an'ın misli. Resul bana ne itiraz getirebilecek ki? Ölçünü olacak. Ölçünü olacak biliyor musun? Sen bugün alim, sen bugün Kur'an'ın bir sayfasını getirme iddiasıyla bir sayfa yaz, bunu muhakkik alame alimlerin önüne koy. Hiçbir anlam çıkartamazsın onun önünde. Hiçbir anlam ifade ettiremezsin o cümlelerini Ama bir alimin önüne Besmele'yi koy. Sabaha kadar 365 gün sana Besmele'yi şerh etse Allah'a yemin olsun bitiremezsin. Biz Besmele'yi 3-4 ders yaptık. En aciz ilim talebesi olduğumuz halde 3-4 ders yaptık bitiremedik. Bunların hepsi ilmi değerler. Kur'an'ın belaklatı. Allah boşuna meydan okumuyor. Bak düşünün arkadaşlar çok ince bir nokta var. Resul birilerine Kur'an'ın vasıtasıyla meydan okudu da bu Kur'an'ın misini getirin. Birileri de buna kalkıştı ve başaramadı değil. Dikkat edin kalkışmaya bile cesaret edemediler La ilahe illallah dediğinde hepsi orada bir kelimenin hak kelimesinin hasf olduğunu Arap dili edebiyatında anladılar ve zıtladılar. çünkü Allah'tan başka ilah yoktur diyen Allah ama onların taptıklarına ilah diyen Allah müşrikler demedi ya Allah'ım sen hem diyorsun ki ey Resul hem sen diyorsun ki Allah'tan başka ilah yoktur başka ayette de ilahlar vardır diyorsun anlıyorlardı çünkü ama bugün saadenin tersiyle davranışı geçen insanlar görüyoruz biz neden dalga geçen insanlar? Bukhari Müslüm'de hadis yok. E sen Bukhari Müslüm'den yüzlerce, binlerce hadis biliyorsun. Akiden de onlarda şirk var. Sen bugüne kadar ya Allah'a aldatma sıfatını vererek hata yaptın ya da nef e, Allah'ın alay etme sıfatını ya vererek hata yaptın mutlak ya da nef hata yaptın. İkisinden birini yaptın. Alternatifin yok. Çünkü bizim anlattığımız bu orta yolu bilemezsin. Onları ancak alimler tespit etmişlerdir. E bak sen Bukhari Müslüm okuyarak şirk koşacağına Sadiye oku sade sade şirk koşma. Ki sadinin içindeki ilim birçok tefsirin içinde olmayan ilimdir. Hiçbir ilim ehli yok ki kütüphanesinde sadinin tefsiri eksik olmuş olmasın. Biz geçen haftaki derste miydi ondan önceki evet. hafta? Bak bir kayda getirdik anlattık. Aklıma gel dedik getirin bakalım sadinin tefsirini okuyalım ne var bunun içinde. Bak o anladım ne kadar güzel ne ilmi kaydelerle anlatmış. Söylediği her cümle ayet hadistir. Ama o ayet hadisten özlü cümle zikretmiştir. Şu ayette geçiyor dememiştir. Mesela bir ayeti tefsir eder. Der ki Sadi, Kur'an şifadır, Kur'an nurdur. Bak bu bir cümledir. Demiyor şu ayette geçiyor. Halbuki ayet yok mu Kur'an şifadır, Kur'an nurdur. Bak söylediği yer cümle, ayet hadislerden istimbat edilmiş cümlelerdir. Sana meselenin özünü direkt cümlelerle veriyor. Ama işte bunu anlamayan insan bu türlü tefsirlere de, alimlerin bu sözlerine de taan eder. Bak görüyor musun Şeyh Hüseyin'in nasıl zikrediyor? Hangi Bukhari'nin hadisinde veya hangi Müslüm'ün hadisinde, tirimizi de evini macede vesaire geçiyor bu kaydeler bu anlamlarıyla. Bunlar alimler cebinlerinden almamış herhalde. Değil mi? Ama nerede bu bugüne kadar bu kaideleri işlediler mi? Zahiri zahire ehli bu kaideleri işlediler mi? Hiç günden dahi ettiler mi? Edemezler. Çünkü Bukhari Müslim sen zahiri mantıklı anlamla bakarsan tabii ki bunu elde edemezsin bu ilmi. Bu ilmi elde edemezsin. O yüzden biz diyoruz ki kardeşler bu türlü naslarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. İlim çok geniştir. Eğer bu işe gireceksen hakkını vereceksin. Çalışacaksın, dersleri tekrar edeceksin. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir işi ilmi boyutuyla öğrenip bunu yaşamak var. Bir de ilmi boyutuyla öğrenip müdafaa etmek var bu dine. İşte bu ikinciyi kendini üstlenmek istiyorsan işte biraz gayret göstereceksin, çaba göstereceksin, ezber yapacaksın vesaire. Bunlara önem gösterelim inşallah. Bunlar çok önemli kardeşler. Devam edelim. İki tekyif. Kişinin Allah'ın sıfatlarının niteliğinin dengini sizin şöyle ya da böyle olduğuna inanması demektir. Bu inanç nakil ve akıl yönünden batıldır. Nakli delillere gelince şu ayetler bunlardan bazılarıdır. Fakat onların ilmi Allah'ı kuşatamaz. Taha 112 Taha 110 Hakkında bilgin bulunmayan Söz ve fiillerin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. İsra 36 Malum olduğu üzere bizim Rabbimizin sıfatlarının niteliği hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Çünkü Allah Teala bize sıfatlarını bildirmiş ancak onların niteliklerini bildirmemiştir. Dolayısıyla da bizim onun sıfatlarının şöyle ya da böyle olduğunu söylememiz Hakkında bilgimiz bulunmayan bir konunun ardına düşmek ve bilgimizin kapsamadığı bir konuda konuşmak olur. Akli delilere gelince bunlar da şöyledir. Bir varlığın sıfatlarının niteliğinin bilinmesi ancak şu yol, üç yoldan biriyle mümkün olur. Biraz daha hızlı okuyalım inşallah. Evet. Onun zatının niteliğinin bilinmesi, o zata denk bir varlığın bilinmesi ya da ondan gelen doğru bir bilgi biz bunu anlatmıştık hatırlarsınız bir şey anlamak için bir evet. şey lazım bir şeyin hakikatine ulaşabilmek için ya o şeyi göreceksin ki Allah'a görebiliyor muyuz? Evet. kapı kapandı ya da o şey hakkında sadık bir bilgi gelecek evet. Allah'ın keyfiyeti hakkında sağ, sadık bir bilgi var mı bize? Evet. Evet. şöyle şöyledir mesela eli yok ya da onun bir benzerini göreceksin Allah'ın bir benzeri var mı? yok evet. o zaman kapı kapanmıştır evet, evet. Bunların hiçbiri Allah-u Teala'nın sıfatlarının niteliğinin bilinmesinde geçerli bir yöntem değildir. Öyleyse onun sıfatlarının şöyle ya da böyle olduğunu söylenilmesi imkansızdır. Yine biz deriz ki sen Allah-u Teala'nın sıfatlarının niteliği hakkında zihninde ne tasarlarsan tasarla, Allah onların hepsinden çok daha ulu ve yücedir. Aynı, evet. aynı şekilde senin Allah'ın sıfatlarının niteliği hakkında zihninde tasarladığın her şey yalandır zihninde tasarladığın her şey kaydı. Her şey Allah'tan gayrıdır. O kadar. Evet. Çünkü senin bu konuda hiçbir bilgin yoktur. Öyleyse Allah'ın sıfatlarının niteliği hakkında ne zihninde bir şeyler tasarlamak ne bu konuda konuşmak ve ne de bununla ilgili bir şeyler yazmak caiz değildir. Bu nedenledir ki İmam Malik Rahimallah Rahman Arşan istiva etmiştir. Tâ beş. Ayetiyle ilgili olarak kendisine nasıl istiva etti şeklinde bir soru sorulunca Başını öne eğmiş ve vücuduna ter basmıştır. Sonra da şöyle demiştir. İstivanın anlamı bilinmeyen bir şey değildir. Nasıl olduğu ise akılla bilinecek bir şey değildir. Ona iman etmek farzdır. Onun nasıl olduğu hakkında soru sormak ise bidattir. Yine İmam Malik hocası Tabii Rabia. Tabi onun sen e, nerede geçtiğini de hemen kısaca oku. Zehebi el Ulu. Ulu da zikretmiştir. Tamam yeter o. Evet. Bu rivayet sahiptir. Evet. Ee, yine İmam Malik hocası Rabia'dan şu sözünü akletmiştir. Tabi Nebis Hasan'ın hanımından bu rivayet var falan. Onlar zayıf ama İmam Malik ve Şeyhinden bu rivayetler sahiptir inşallah. İstivanın anlamı bilinmeyen bir şey değildir. Niteyi ise akılla kavranacak bir şey değildir. Zehebi el-ulü valla aslında bu cümleler hakkında konuşulur biraz anlatılır bir şeyler ama neyse devam edelim bitirelim evet. bu iki alimin ardından ilim ehli de bu ölçüye göre hareket etmişlerdir sıfatların niteliği akılla bilinecek bir şey olmadığına göre bu konuda dinde de bir açıklama gelmediğine göre bu bu alanda ne akli neden ne bir delinin olmadığı anlamına gelmektedir öyleyse sıfatların niteliğinden söz etmekten kaçınmak farzdır aman ha Allah'ın sıfatlarının niteliği hakkında yorum yapma Hatta buna yertelme bile. Çünkü böyle bir şey yaparsan içinden çıkamayacağın çöllere düşmüş olursun. Bakın diyor ki çünkü böyle bir şey yaparsan içinden çıkamayacağın çöllere düşmüş olursun diyor. Şimdi Arapçasında şöyle diyor kardeşler. Arapçası şöyle geçiyor. Çünkü böyle bir şey yaparsan içinden çıkamayacağın bir mefaize mefavize pardon düşersin. Şimdi mefaviz kelimesini kullanıyor burada. Mütercim onu nasıl şey yapmış? Çöllere Çıkamayacağın ne? Çöllere düşmüş olursun. Arapçısında mefaviz geçiyor. Hı. Mefaviz, mefazetunun çoğuludur. El mefaviz, el mehalik demektir bir anlamı. Yani helak edici şeyler. Yani helakın içine düşersin anlamındadır. Tefiz de oradan mı geliyor? Yok. E, oradan gelmiyor. O tafıya bat harfiyle, bu zeydir. Mefaviz e, aslında helak edici şeyler. Yani sen helanın içine düşersin. Ama çöl anlamı da vardır arkadaşlar. Neden? Neden? çöle neden helak anlamına gelen mefaviz ismi verilmiştir? Neden çöle çölden çöle e, kuru fasulye dilde mefaviz demişlerdir? Çünkü su yoktur hocam. Evet yaşam aynen yaşam öyle. Şey Yaşa, yaşam alanı yoktur. Suyun azlığından dolayı ne? Diyor suyun azlığından dolayı ne? Helak edici helak. bir vasıf özellik içermiştir bu. El tuhi ardulleti leyse fiyha maun demektir. Mefaviz içerisinde su bulunmayan bir nedir? bir yerdir ya sıcak bir evet mefaze diye isimlendirilmiştir çünkü içerisinde bulunan çok az su sebebiyle helak olmaya sebeptir helakların en kötüsü ise de nedir zaten akidevi bozukluktur o yüzden şeyh Hüseyin'in ilmi bir kelime kullanmıştır neden ee, içerisinde ağaçlar bulunan e, o bölgeye orman diyoruz biz Türkçe'de gabe demişler de gabedir orman orman araçası ne? gabe neden gabe demişler de kuru fasulye dememişler çünkü o kelimesi gayb kökünden anlılır gayb Şu an gayb, gayb, de diyor. gayb de ne demek gizlilik ormana giren kendilerini, kendisini gizlediği için ormana Araplar gabe ismi vermiştir çöle mefaviz ismi vermişler neden kuru fasulye dememişler çöle de mefaviz demişler yani mefavizin anlamı içerisinde ne vardır helak etme anlamı vardır Çölde insanı helak edici bir ortam olduğu için o anlam vermişler. Hepsi Lugat destetti bıd bunları. Evet devam edelim. Aman ha Allah'ın sıfatlarının niteliği hakkında yorum yapma. Hatta buna yeltenme bile. Çünkü böyle bir şey yaparsan içinden çıkamayacağın çöllere düşmüş olursun. Şayet şeytan aklına böyle bir düşünce getirecek olursa bil ki o onun vesveselerinden biridir. Derhal Allah'a sığın. Çünkü tek sığınan O'dur. Onun sana emrettiklerini yap. Çünkü senin doktorun O'dur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Eğer şeytandan tarafından bir vesvese, kötü bir düşünce aklına düşerse hemen Allah'a sığın. Çünkü o seni her şeyi işiten ve alim. Her şeyi bilendir. Evet. Yedinci kaydı. Evet. Okuyalım. Yedinci kaide Yedinci ve son kaidemiz sıfatlarla alakalı Evet Sıfatlarla alakalı yedinci ve son kaidemiz Evet Sıfatlarla alakalı yedinci ve son kaidemiz Cümlesiyle Yedinci ve son kaidemiz Sıfatlarla alakalı arasındaki fark ne? Bir daha Sıfatlarla alakalı Yedinci ve son kaidemiz cümlesiyle Yedinci ve son kaydemiz sıfatlarla alakalıdır. Cümle arasındaki fark ne? Çok basit. Biri de adet önce söylüyorsunuz. Hayır anlam olarak dünya kadar fark var. Anlam <gülüyor> olarak. Yani son yani ters anlamına geliyor. Şimdi sıfatlarla alakalı yedinci ve son kaydemiz ne demek? Sıfatlar sıfatlarla alakalı. Sıfatlardaki son sıfatların Peki son kaydemiz? Dersi evet. yani, bitti. Son kaydemiz yedinci Sıfatlarla ne? alakalıdır dediğimizde yani sanki diğer şeyler başka meselelerle alakalı da yedinci kaydımız sıfatlarla alakalı olmuş ha, oluyor. Anladın ha. mı? O yüzden değiştirdim şimdi. Evet okuyalım. Yedinci kaydı Allah Teala'nın sıfatları tevkifidir. Tevk da, dondurulmuştur. Evet. İsimlerle ilgili de böyle bir kayda var. Tabii. Tabii. Allah'ın isimleri, Allah isimleri tevkifidir, dondurulmuştur. Evet. Sıfatları da dondurulmuştur. Yani sen işte bak şöyle, şöyle diyemezsin. Hemen basit bir örnek vereyim size. Şimdi güzel bir mesela biz var yapının önünden geçtik değil mi bugün? Güzel bir yapı mesela. Bina yapıyorlar. Kaç katlı? Ama bayağı var değil mi? 70-80 katlı bir şey herhalde ne bileyim. Var değil mi? Geçiyorsun önünden mesela. Diyorsun ki yani Subhanallah mühendisi ne kadar güzel, iyi veya bilgili bir mühendis. Bu böyleyse o zaman Allah azze ve celle yeryüzünün, şey Allah azze ve celle varlıkların en büyük neyidir? Mühendisidir. O zaman Allah'ın mühendislik sıfatı vardır diyemezsin. Tamam? Kastı budur. Dondurulmuştur yani. Evet. Dolayısıyla da kitap ve sünnette yer almayan hiçbir sıfat Allah Teala hakkında kullanılamaz. Dikteki İmam Ahmed rahimehullah şöyle demektedir. Allah Teala'nın kendisini vasıflandırmadığı ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu nitelendirmediği hiçbir sıfat Allah hakkında kullanılmaz. Bu konuda Kur'an ve sünnetin dışına çıkılmaz. Evet. Kur'an ve sünnetin bir sıfatın varlığına delalet etmesi üç şekilde olur. Bir, sıfatın açıkça zikredilmesi İzzet, kuvvet, bir, rahmet. Sıfatı nasıl anlarsın? Allah'ın sıfatıdır. Bak üç yolu var bu çok önemli. Birinci yolu ya biz direkt sıfatı zikreder Der, İzzet, rahmet sıfatından bahseder. Sen de anlarsın ki Allah'ın izzet, rahmet sıfatı var mesela. Birinci yol budur. Bir daha oku birinci yolu. Bir sıfatın açıkça zikredilmesi. Evet. İzzet, kuvvet, rahmet, yakalama, yüz, iki el ve benzeri gibi. Evet. İki, zikredilen ismin söz konusu sıfatı içermesi. Evet. Örneğin... Veya ismi zikreder. O ismin altında ne vardır? Tabii. Sıfat vardır. Şimdi ezzet nedir? Sıfattır. Doğru mu? Aziz isimdir. İzimdir. Aziz altında hangi sıfat var? İzzet. i̇zzet. Rahim isminin altında rahmet. Gafur, evet. mahfiret. Evet. Rezak, rızık. Metin, metanet. Böyle hepsinin altında ne var? Her ismin altında ne var kardeşler? Sıfatlar var. var. Ya diyor ki işte şey, Ya direkt sıfatı söyler Allah Kur'an'da sen bilirsin onun böyle bir sıfatı var. Ya da bir ismi söyler. Şeyler, böyle bir sıfatı Heh. var. O ismin altındaki sıfatın sıfatı. Allah'ın sıfatı olduğunu anlarsın. Ya da bir yolu daha var. Okusun. Evet. İkiyi bir de oku. İkiyi bir de oku. Tabii. Evet. İki zikredilen ismin söz konusu sıfatı içermesi. Örneğin El-Gafur bağışlayan ismi, bağışlama sıfatını. Yani mağfiret sıfatını. Gafur, mağfiret. Evet. es işiten ismi, işitme sıfatını. Yani es-semi, sıfatını. Es evet. 3. Söz konusu sıfata delalet eden bir fiil ya da vasfın açıkça zikredilmesi. Evet fiil. <Sessizlik> Caa e rabbuke vel melekû saffen saffe. Rabbim ve, melek, ve melekler ne yapar? Saf saf, saf gelir. Rabbim gelir, melekler saf, saf saf gelir. Neden bahsetti Allah? Gelme fiilinden. Değil mi? Sen de ne alırsın? Onu Allah'ın fiili sıfatı olarak ne yaparsın? Verirsin. O zaman ya sıfatın kendisinden bahseder. İzzet gibi. Ya da isiminden bahseder. Aziz gibi mesela. Rahim gibi. Ya da fiilinden bahseder. Anladık kardeşlerim? Bu üç yolla Allah'ın sıfatının olduğunu anlarsın. Evet. Üçü, üçü baştan bir de okuyup bitirelim. Evet. Kur'an ve Sünnet'in bir sıfatın varlığına delalet etmesi üç şekilde olur. Bir, sıfatın açıkça zikredilmesi. İzzet, kuvvet, rahmet, yakalama, yüz, iki el ve benzeri gibi. Evet. İki, zikredilen ismin söz konusu sıfatı içermesi. Örneğin, el-gafur, bağışlayan ismi bağışlama sıfatını. Es-semi, işiten ismi işitme sıfatını içermektedir. Ve benzeri. Üç, söz konusu sıfata delalet eden bir fiil ya da vasfın açıkça zikredilmesi. Mesela arşa istiva etme, dünya semasına ilme, kıyamet gününde kullar arasında hüküm vermek için gelme, günahkarlardan intikam alma ve benzeri gibi. Nitekim şunaslar sırasıyla bu sıfatlara delalet etmektedir. Hı. Rahman arş'a istiva etmiştir. Evet. Er -rahmanu alel rahman arş'a istiva et. İstiva fiil değil mi? Evet. Fiil olarak gelmiş. Ne, ne yapıyorsun hemen bunu? Sıfat olarak Allah'a veriyorsun. Allah'ın arş'ın üzerine istiva etme var. Şimdi bir insan dese ki Allah'ın istiva sıfatı var mı? Var desen uygun değil bu cümle arkadaşlar. Hoş değil. Allah'ın arşının üzerine istiva etme sıfatı var. Çünkü Allah arşının üzerine istiva etmiştir. Allah benim üstüme istiva etmemiştir. Bu Anladık? Sadece arşın üstüne istiva etmiştir. Başka hiçbir şeyin üstüne istiva etmemiştir. Ama uluv olarak her şeyin üstündedir. Uluv sıfatı. Her şeyin üzerindedir. Ama istiva arşının üzerine. Arş yokken Allah, Allah istiva etmiş miydi? Arş. yok arş yok ortada ama her şeyin üstünde miydi evet. üstündeydi hangi fi sıfatıyla uluf tamam. o yüzden Allah'ın eli vardır demek bile hoş değil aslında biz zaman zaman bunları kullanıyoruz Allah'ın eli var da hani cümle akışında öyle hani ağızdan çıkar olarak Allah'ın iki eli vardır iki el sıfatı vardır çünkü iki göz sıfatı vardır istiva sıfatı yoktur arşın üzerine istiva sıfatı vardır nuzul değil dünyanın semasına nuzul sıfatı anladın mı bunları aslında kayıtlarıyla zikretmemiz gerekiyor evet bu kıyis vattalar olur diye yani. ama yani nispeten he. Okuyalım. Rahman her şeyi etmiştir. etmiştir. 5 Rabbimiz dünya semasına iner. Sayı hadis. Tafrici daha önce geçmişti. Evet. Kıyamet günü Rabbim gelir ve melekler de saf saf dizilir. Fecr 22. Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız. Sejde 22. Allah rahmetin ve salatın ve Muhammed'in aleyhi aleyhissalatu